أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وبلانا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم çok aziz ve pek muhtar ammalar dedik ki Allahu Zülcelal'in celalin üzerimize olan nimeti la yuad ve la yuhsar sayıya gelmez lokama sığmaz Kur'an-ı Kerim bu hakikati, bu gerçeği وَإِنْ تَعُدُّوا نِيمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Ey kullarım! Allah'ın üzerinize olan nimetlerini sayacak olsanız sayamazsınız, adede sığdıramazsınız buyuruyorlar. Tabi bu kadar nimeti olan ki ecdadımız ''Bir kara kahvenin 40 yıl hatırı var.'' demişler. Öyle mi? ''Bir kara kahvenin 40 yıl hatırı var.'' demişler. İnsan olanı. Bu kadar mimeti mevzul olan Allahu Zülcelal'e bizim de şükretmemiz gerekir. Muhtelam Hüsnü Evet. Şükre belki gelecek Cuma ancak girebileceğiz. Fakat dersimin mukaddimesi olan Ayet-i Kerime'ye kısaca mana vereyim. Bugün manevi nimetleri sayacağız. Geçen cuma maddi nimetleri. Şöyle hiç olmazsa az da olsa dile getirdik. Evet. Cenab-ı Halik-ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri insanlığımızın kadrini bilmeyi bize hidayet ve tevfikiyle kolay getirsin inşallah. O Teala. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak dersimin ser levhasını tezin eden ayet-i kerimede Estaizu billah لَاِنْ لَا شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ le لَشَد۪يدَ buyuruyorlar. Ey kullarım eğer siz şükrederseniz ben nimetinizi müzdat kılarım. Ziyade ederim, artırırım. Her mümin, her Müslüman şunu katılır Fakiyetle bilmeli ki içinde bulunduğu nimetin artması için yol tektir. Münimi hakiki olan Allah'u Zülcelal'i bilecek ve onun verdiği nimetlere şükredecek. Böyle olunca le'in şekertum eğer siz şükrederseniz le'ezidennekum la'mutekid erbabının malumu la'mutekid ve nunun müşeddede ile ''Siz şükrettiğiniz takdirde mutlaka ve muhakkak nimetiniz artıracağım'' ziyade edeceğim buyuruyor Cenab-ı Allah'ın ahdi. ''İnneke la tuhlifu'l mi'at'' ''İnne Allahe la yuhlifu'l <gülüyor> mi'at'' Kur'an-ı Kerim, Allah vaadinde hülfetmez, ancak vaadinde acizler muhtaşlar hülfeder muhteremimiler halbuki ise Cenab-ı cenabı halikü Zülcelal'in kudretinin sonu yok nimet ve devletinin payesini dile getirmek mümkün değil. Nimetinin sofrası Berru basit 50 sene evvel hocam Hacı İsapendi Hazretlerinin huzuru alilerinde Subhayi Sibyan manzum lügat Subhayi Sibyan ezberledik. Mukaddibesinde bu beyit vardı, nimetinin sofrası berr-ü basit, devletinin katrası vahri Muhit nimetinin sofrası, gördüğünüz arz üzeri, arzın üzeri, sofra, Mevla sermiş, Femşû fî menâkibihe ve külû min rizgî, arzın omuzunda geziniz, ve bütün verdiğimiz nimetlerinden yiyiniz, istifade ediniz. Bülük halikız üzereler. Le in şekartun, le esiden nekun. Aksi olursa Müslümanlar, aksi olursa, vele in kefertum. Eğer küfranı nimet ederseniz, şayet Müslümanlar, kapı camiinin muhterem cemaati, Allah Kur'anında böyle buyuruyor. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ Eğer küfranı nimet ederseniz ki şükrün manasını gelecek cumamızda göreceğiz münimi hakikiyi hatırlamadan çok özür diliyorum burnumuzdan gelinceye kadar yiyip ne bismillah ne elhamdülillah demeden sadece bir genyiriz sofradan kalkarsanız müminlere hitap değil bu kardeşlerimi tenzih ederim muhterem mümin Allah'ın zatına kasem ederim ki 365 gün 24 saatin her saniyesinde kainattaki bütün harekat-ı Cenab-ı Hakk'ın ilahi irade ve kudretiyle olmaktadır. Tamam mı? Böyle olunca bu azim kudreti, bu yüce kudreti unutup da sofrasına koyduğu nimetleri bir ömür boyu yiyip sonra da üzerinden geçip giderek Mevlasını hatırlamamak وَلَئِنْ <gülüyor> كَفَرْتُمْ eğer küfanı nimet ederseniz şayet اِنَّ <gülüyor> azabi o da tehditler <gülüyor> اِنَّ عَذَابِي benim azabım muhakkak şedid olacaktır Mevla müsamaha ediyor mühlet veriyor فَمَهِلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَ öyle mi Mustafa Efendi? فَمَحِلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْحِلْهُمْ رُوَيْدَ O zalimciklere biraz müsamaha et bakalım, dalıp yüzsünler Muhammed'im. mahkemeyi kübra ve mahşer var efendiler, mahşer var. Hani ben size geçen sene derslerimde şöyle bir şey söylemiştim, muhterem müminler. Koskoca adam, kaya gibi insan, sabahleyin kalkıyor, yarı felç olmuş yarı felç olmuş. Bir gün evvel koşarken, tozarken, ederken, büyük büyük konuşurken dudağı devinmiyor, ayağı yerden bir santim kalkmıyor, parmaklarını şöyle edemiyor dahi. Evet, taş kesilmiş adeta. Akıbetin bu ya. Hani ben yarı felç dedim. Eğer tamam olursa beş olur zaten. Muhterem mimiler. eğer Cenab-ı Hak tamamına darbe indirir de şöyle bir dokunursa kudret eliyle, leş olur zaten yarı feş dedim ne dili deviniyor evet suratla ağızla kulağa kadar gitmiş ekseri peşlerde yüz felçlerinde bile böyledir evet ayak yerden bir santim kalkmıyor kol şöyle kıpırdanmıyor dahi hadi bakayım yüce yaratıcılığı inkar ediyordum her şey benden benim işimdir diyordum mümin kardeşlerim ben hatırlatıyorum. Siz zaten biliyorsunuz bunu. Gelin her nefeste her nefeste La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz gibi nimetlerini hatırlayarak Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah, elhamdülillah. Övme ve fena hamd ve şükür Allah'ın zatına maksuslu diye dilimizden düşürmeyelim inşallah.